Aûzu billâhi mineş şeytânir recîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil alemin, ve's salâtu ve's selâmu Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Nüzul sırasına göre yapmakta olduğumuz tefsirin Fatiha Suresi'ne geldi bugünkü tefsir sıramız. Fatiha Suresi ömür boyu en çok okuduğumuz suredir. Bir insan, 60 yıl yaşayan bir insan, bir milyondan fazla Fatiha Suresi okurmuş. Beş vakit namazını kılan bir insan. Doyamazmış ama ölüm döşeğine uzandığında 80'ine gelmiş, 90'ına gelmiş, 70'ine gelmiş çocuklarına ve torunlarına diyor ki aman beni fatihasız bırakmayın diyor. Biri sorsa "Yahu baba bir ömür boyu 1 milyondan fazla okudum. Doyamadın mı?" deseniz o doymamıştır. Hatta çocuklar da ona bir kabir taşı yaparlar. Taşın üzerine de yazarlar ruhuna Fatiha. Yani bu dünyadayken doyamamıştı. Yine de siz Fatiha gönderin. Anlamında e, ruhuna Fatiha diye yazılır. Yazmada bir sakınca yok ama biz Fatiha okutacak işler yapalım. Mezar taşımızın dilenmesinden ziyade yaptığımız işler hani Cami yapmış ee, Kanuni Sultan Süleyman hala müezzinler orada işte bu bir caminin de banisi Kanuni Sultan Süleyman Han ruhuna diye dua ederler. Fatiha okuturlar cemaata yol yapanlar han yapanlar hamam yapanlar hastane yapanlar yani topluma hizmet eden sosyal tesisleri yapanlar. Ve bunun karşılığında da ücret almayanlar, onların amel defteri kapanmıyor, fatihaları yine devam ediveriyor. Ve ben size şöyle bir soru sorsam, bugün Türkiye'de ve dünyada en çok okunan şey nedir desem? Bazısı diyebilir ki şu şarkı, filanın şarkısı veya filanın türküsü, gündemde olan şarkı veya türkü hatıra gelebilir. Değil. Bugün, yarın, öbür gün, hangi gün olursa olsun en çok okunan şey Fatiha Suresi'dir. Milyonlarca değil milyarlarca Müslüman beş vakit namazında Fatiha Suresi okumaktadır. Bu da şunu gösterir. Kur'an Allah Celle Celaluhun kelamıdır. Muhammed Aleyhissalatü Vesselam'ın sözü değildir. Çünkü insan sözü, insana ait sözler ne kadar güzel olursa olsun, insan tekrarlamaktan bıkar, usanır. En güzel şarkı, bir hafta dayanıyor, iki hafta dayanıyor. En güzel türkü birkaç hafta dayanıyor. Bir günde bir defa dinlersiniz, iki defa dinlersiniz, üç defa dinlersiniz. Bu sefer tatsız hale geliveriyor. Ve zamanlara yani çağlara dayanabilen çok az sözler vardır. Onlar da tekrarlanınca tadını kaybederler. Ama Allah Celle Celaluhun kelamı öyle değildir. Bir lafız olarak tatlı, iki mana olarak tatlı. Bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz. Siz hepiniz günde en azından yüz defa besmele çekiyorsunuz. Ya kalkarken Bismillahirrahmanirrahim, elbise giyerken Bismillahirrahmanirrahim, arabaya binerken Bismillahirrahmanirrahim. Kapıdan girerken Bismillahirrahmanirrahim. Çıkarken Bismillahirrahmanirrahim. Bir besmelede Rabbimizin üç tane adı vardır. Allah, Rahman ve Rahim. Yüz defa besmele çekerseniz, üç yüz defa Allah'ı zikretmiş olursunuz. Şöyle sorsaydım size, Günlük virdiniz, günlük zikriniz var mı desem birçok adam yok hocam öyle bir şeyim yok benim diyor. Var, var. Bizim ülkemizde Cumhurbaşkanı'ndan dağdaki çobanına kadar herkesin bir zikri, bir virdi var. Bazısı içinden çekiyor, çaktırmıyor. Hani eski cumhurbaşkanlarımızdan bir tanesi söylemiş. Asker kökenli bir cumhurbaşkanımız. Seçildim, pazartesi gün saat 10'da konağa gideceğim. Hoşke, yani Çankaya'da... ...Besmele çekmiş... ...Sekreter sonradan uyarmış... ...Efendim bir daha... ...Basın duymasın demiş... ...Ondan sonra da içimden çektim diyormuş... ...O asker kökenli Cumhurbaşkanımız... ...Hepsi çeker... ...Kaç defa çeker bilemem... ...On defa çekmişse... 30 defa Allah Celle Celaluhu... ...Zikrediyoruz... ...Hepimiz zikrediyoruz... ...Açığımız zikrediyor... ...Kapalımız zikrediyor... ...Sağcımız zikrediyor... Solcumuz zikrediyor. Ancak inkarcılarımız var, inadına iş yapan inkarcılarımız var. Onları da sağdan saysak 500'ü geçmez, soldan saysak 500'ü geçmez. Okumak yeterli mi? Okumanın bir zevki var, bir tadı var. Var ki okuyoruz besmeleyi. Ama asıl istenen o içinde taşıdığı manadan bizim etkilenmemizdir. Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu diyoruz. Bu dünyada mümin kafir ayırımı yapmadan herkese merhamet eden, canlı cansız, herkese merhamet eden Allah Celle Celaluhu. Biz onun Rahman olduğunu söyleyen bizler, biz de canlılara da cansızlara da merhamet edeceğiz. Hani talebesiyle hocası yolda giderlerken, Yolun ortasına biri taş koymuş, küçücük bir taş. Geçenlerin ayağına takılacak, arabaya zarar verecek. Talebesi sünnete uygun olarak, hani imanın e, şubelerinden bir tanesi de yolda insanlara eziyet vereni kenara atmaktı. Onu atmak için ayağının ucuyla itelerken, hocası demiş ki, onun da kendine göre canı var. Ayağının ucuyla itelemek, onu biraz aşağılamak, Horlamak anlamına gelebilir. Eline al da atıver demiş. Bakınız. İnceliğe ve nezakete. Çevreciler, çevreyle ilgili bir de Kur'an ayetlerini okusunlar bakalım neler bulacak. Hayatlarında, batı basınında görmedikleri, duymadıkları güçlü ifadeleri Kur'an-ı Kerim'de bulacaklardır. Rahman'a inanan bizler mümin kafir ayırımı yapmadan, canlı cansız ayrımı yapmadan yaratılmışa karşı merhametli davranırsak Rahman ismini zikretmemizin bizde tesiri var, tesiri olmuş demektir. Elhamdülillahi Rabbil alemin diyoruz, alemlerin Rabbine hamd olsun diyoruz. Alem, yaradılan her şey. Niye alem denilmiş? Alem olduğundan. Alem, bir şeyin varlığına işaret eden şey. Her şey Allah'ın varlığına işaret ettiğinden alem denilmiştir. Hani Osmanlı şairi öyle demiş. Tüm güzeller birbirine padişahı gösterir diyor. Her şey, yani çiçek yaprağı, yaprak meyveye, Allah'a işaret ediyor. Ve çiçeği de, böceği de, denizi de, yıldızı da mümin insana Allah'a işaret ediyor. Beni yaradan yaşatan O. Çünkü biz kendiliğimizden olmuyoruz. Kara toprakta bakıyorsunuz bir tarafta lale, öbür tarafta gül, öbür tarafta karanfil. Bir tarafında limon, bir tarafında tatlı elma. Aynı toprak, aynı su, aynı hava. Biri ekşi, ekşi. Biri tatlı biri acı bunları hangi hassas eczacı toprağın içerisinden birine ekçi birine tatlı veriyor. İşte alemleri yaradan Allah Celle Celaluhu verdiğini o yaradılanlar bize işaret ettiğinden alem denilmiştir. Ayağınıza giydiğiniz gön, sırtınıza giydiğiniz yün sizde kan oluyor, gön oluyor, yün oluyor. Peki ama bu yünü kesen, eğiren, dokuyan elleri görür müyüz? Adana'da pamuk tarlalarında çalışanları biz görür de onlara teşekkür eder miyiz? Bize gömlek üretmede sizin de katkınız var diye buna gücümüz yetmez. Ama biz elhamdülillahi rabbil alemin, alemlerin Rabbine hamd olsun derken bütün o teşekkür edeceğimiz insanları yaradan Allah Celle Celaluhu'ya hamd etmekle teşekkür görevimizi de yerine getirmiş oluyoruz. Alemin derken çoğul in ve un eki Arab'ın dilinde canlılara işaret eder. Buradan Rabbim bize şunu da işaret etmiş oluyor. Yaradılan her şeyin kendine göre canı var. Taşın kendine göre canı var. Hani ayet-i kerimede Rabbim Yüsebbihu lillahi ma semavati ve ma arz Göklerde ve yerde her ne var ise Allah'ı tesbih eder. Velakin la tefkahune tesbihahum Ancak siz onların tesbihini anlayamazsınız. Tesbih yapan, zikir yapan insana zarar verebilir misiniz? Hiç kimse veremez. Kafir bile veremez. Yani namaz kılmakta olan bir insana varıp zarar veremez. Gayri iyiden katısı yapar. Bugünlerde Amerika'nın camileri, cemaatıyla beraber bombaladığı gibi yapabilir. Ama şöyle biraz insaf sahibi insan bunu yapamaz. Rabbim... Bütün ki aradılmışın kendine has tesbihi var derken bizim eşyaya karşı dikkatli olmamıza da dikkatimizi çeker. Rahman, Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamdolsun diyoruz. Yani Rabbimin rahmeti çiçeğe, böceğe, denize, yıldıza, taşa, kuşa hep beraber iniyor. Allah bize iki göz verip de gavura bir göz vermiyor. Havayı bize fazla verip de onlara az vermiyor. Havayı kimsenin tekeline vermemiş. Allah korusun hava da tekele girmiş olsaydı en pahalı kullanacağımız madde havamız olurdu. Ama müminine, kafirine, denizlerine, yıldızlarına, bütün hayvanlarına ve taşlarına, kuşlarına birlikte bu havayı bolca vermiş Allah Celle Celaluhu. Biz buradan dersimizi şöyle alacağız. Her Rahimi okurken biz de Allah'ın yarattıklarına karşı merhametli olalım. Hocam kafire karşı nasıl merhametli olalım? Camide cemaatıyla beraber bombalayan düğün evini bombalayan adamın yüreğindeki hastalık bombalanan gelinkinden çok daha fazla bir hastalıktır. Asıl o adama merhamet edin. Onun o imansızlığını alıverin. Bu adam rahatsız. Gece gündüz adam öldürmeye azmetmiş bir adamı o halinden kurtarmak da ona en büyük merhamettir. Onu sevgili peygamberimiz zalime de merhamet edin mazluma da diyor. Sahabe sormuş ya Resulallah mazluma yardım edelim de zalime nasıl yardım edelim? Efendimiz demiş ki zulmünü engellemek suretiyle. Zalime yardım edin. Bileğini bükmek de zulmünü engellemektir. İkna etmek de zulmünü engellemektir. Biz Rahman'a inanmış insanlar olarak Allah Celle Celalühün rahmetinden yüreğimizi alacak ve insanlara da merhamet nazarıyla bakacağız. Sabahleyin kalktık. Dört defa Fatiha Suresi okuyoruz. iki rekat sünnette, iki rekat farzda. Ve... Kendimize çeki düzen veriyoruz biz. Maliki yevmiddin, ceza gününün sahibi Allah Celle Celaluhu'ya hamdü senalar olsun derken, her adım atışımızda ecelimize yaklaştığımızı, her nefes alışverişimizde ecelimize yaklaştığımızı hatırlarız. Ve yaptıklarımız, taşıdıklarımızla değerlendirileceğimizi bildiğimizden, Kötülüklerden uzak dururuz. Öğleye kadar işimi, iş yerimizde, dairemizde, kışlamızda, karakolumuzda, tarlamızda neredeysek hesaba çekilecek kötü işler yapmamaya dikkat ederiz. Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna temiz olmaya gayret gösteririz. Derken okuduğumuz üzerinde üzerimizdeki etkisini biraz yitirmeye başlar. Öyle vakti gelir. Müezzin efendi çıkar minareye Allahu ekber Allahu ekber diye nida eder. Müezzinler hani ciğerimizle beslesek hakkını eda edemeyeceğimiz insanlardır. Ve biz camiye gideriz. Yine öğle vakti 10 defa Maliki yevmiddin ceza gününün sahibi Allah'a hamdü senalar olsun derken Gideceğimiz yönün ahiret olduğunu tekrar hatırlarız. Kötü işler yapma diyoruz kendi kendimize. İkindi de 8 defa, akşamda 5 defa, da 13 defa Maliki din diye okuyor, yatağımıza giriyoruz. Her an gidiş yerimizi hatırlıyor, bu dünyada kötülük yapmamaya özen gösteriyoruz. Zaten Fatiha suresini okumanın anlamı bu. Müezzinlerimiz İstanbul şehrini düşünün veya herhangi bir şehir kasasına sırtını dayamış gözlerini yummuş bu şehirde benden büyüğü yok diye kibirlendiği bir anda müezzin efendi bağırıyor. Allahu Ekber Allahu Ekber veya adam sahip olduğu adamlarına, mafya babası çevresindeki insanlara, siyasetin babası çevresindeki güvendiği adamlara güve bakarak, ordularına bakarak, ekonomik gücüne bakarak birisi gözlerini yumup da benden büyüğü var mı, şöyle bir dünyayı geziyor, yok. Tam o esnada müezzin efendi bağırıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, en büyük Allah. Firavun gitti bu memleketten. Ad kavmi gitti, Semud kavmi gitti, Roma gitti, Ebu Cehil gitti, Neron gitti. Baki olan Allah Celle Celaluh'tür. Öyleyse, baki olan Allah Celle Celaluh'un mülkünde, Allah Celle Celaluh'un verdiği ayakla, elle kötülük yapmamaya dikkat etmemiz gerekmektedir. Veran o. Hani Şehzade Şirazi diyor ya, Baba eline baltayı veriyor çocuğunun eline git oğlum bahçede çalış diye. Çocuk da o baltayla caminin duvarını yıkıyor. İşte bu gibidir yapılan iş. Rabbim el vermiş, ayak vermiş, dil vermiş, gönül vermiş, kalp vermiş, kalıp vermiş. Bununla bana kulluk yap diye insanlar bu malzemeyi tutuyorlar. Allah'a ısıyanda ve de inkarda kullanıveriyorlar. İşte bu duruma düşmemek için bizi en iyi uyaran ayeti kerimelerden biri bu Maliki yevmiddin'dir. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Rabbim Bakara Suresi'nde ya eyühennasürbe Rabbekumul ladî Ey insanlar sizi yaradan Rabbinize kulluk yapın diyor. Bizim bir tek hücremizi dahi yaradamayan şahıs kurum veya kuruluşlara kulluk yapılmaz. Siz bunu zaten çok güzel ifade ediyorsunuz. Rabbimin huzuruna geliyor ve Ya Rabbi ancak sana kulluk yaparım diyorsunuz. Yeryüzünde insanlık ailesinin özgürlük adına bulduğu sloganların hepsinden güçlü bir ifadedir bu. Bunun aksi nedir? Senin dışında hiçbir kişiye kul olmayız. Yani kula kulluk yapmayız anlamınadır. İyyâke nâbüdü ancak sana kulluk yaparız. Ve iyâke neste'in ancak senden yardım isteriz diyoruz. Şimdi yardım isteyeceğiz Rabbimizden. Ne isteyelim? Rabbimizden ne isteyelim? Öyle bir şey isteyelim ki bütün istediklerimiz onun içinde olsun. Adam körmüş. Adam aynı zamanda fakirmiş ve de bekarmış. Yaşı kırka gelmiş, evlenememiş. Kör ve fakir olduğundan. Hikaye tabii bu. Hızır demiş ki, benden birini iste. Bir tek istekte bulun, yerine getireyim. Yani fakirliğimi mi alayım, körlüğümü mi alayım... Yoksa bekarlığımı alayım? Adam düşünmüş bir tek istekte bulunmuş. Oğlumu bir küp altını sayarken görmek istiyorum demiş. Yani bir tek istekte bulunmuş ama hem evlenmek istiyor hem fakirliğin gitmesini hem de bekarlığın kalkmasını istiyor. Bir istekte üç isteği toplamış. Biz de Rabbimizden bir istekte bulunacağız ne isteyelim? Rabbim onu öğretiyor bize. sıra dal müsteğî. Ya Rabbi bize doğru yolu ver. Bize doğru yolu ver. Muhterem seyirciler. Bir gün Cantaş Yayın evinde oturuyorum. Bir cuma namazdan sonra iki kişi dükkana girdiler. Tabi biri... Namaz öncesi bana telefon etti, yayın evinde olup olmayacağımı söyledi, sordu ve ben de olacağımı söyledim. Geldi ve dedi ki, hocam bu bey Müslüman olmak istiyor. Bey konuşmaya başladı, çok nezih bir İstanbul dili kullanıyor. Dedim ki sen İstanbullusun, dil olarak. Dedi ki evet, ta Fatih döneminden kalan, Hristiyanlardanım ben. Üniversiteyi bitirmiş, kapalı çarşıda sarraflık yapan bir delikanlı. 35 yaşlarında. Peki dedim, seni kim etkiledi? Arkadaşı gösterdi. Bu etkiledi. Ona döndüm. Ne anlattın buna ki Müslüman oldu? O da dedi ki, bir şey anlatmadım hocam. Ben bir şey bilmem ki. Bu sefer ona döndüm. Bu sana ne anlattı? Dedi ki bana hiçbir şey anlatmadı o. On yıllık komşumdur. Fakat ben bunda gördüğüm dürüstlüğü kendi çevremin en ileri seviyede dini yaşayanlarında gördüm. Ve buna bu dürüstlüğün bu İslam'dan geldiği inancına vardım ve ben Müslüman olmaya karar verdim diyor. Oğlum sen ne yaparsın dedim ona. Dedi ki hocam ben tokatlayayım Babam bana dedi ki oğlum İstanbul'a gidiyorum namazını geçin. Yolundan gitmek istiyoruz ya Rabbi. Zaten Rabbim bize öğretiyor. Peygamberlerin yolundan gidin. Sıttı doğruyu bütün kanıyla, canıyla, teniyle tasdik edenlerin yolundan gidin. Hatta bunu kanıyla mühürleyen, imzalayan şehitlerin yolundan gidin. Ve her şeyin doğrusunu yapan, eğrileri de düzelten, Salih insanların yolundan gidin diye bu ayet-i kerimeleri indirmiş. Örneğimiz ve önderimiz o insanlar bizim. Başka yol var mı? Var tabii canım. Gayril mağdu aleyhim vela Allah'ın gazabına uğramış Yahudilerle sapık Hristiyanların yolunu istemiyoruz ya Rabbi diyoruz. Onlar da kendi yollarının doğru olduğuna bizi ikna etmek için bugünlerde bütün ...eurolarını ve dolarlarını harcıyorlar. Ama bütün dünya insanı görüyor ki o yol yol değil. Kendi halkının erkeğini kadınlaştıran, kadınını erkekleştiren... ...sermaye olarak kişilerin kendisinin satmasını kanunileştiren... ...Filistin'de binlerce mazlumu mağdur ettikten sonra... Ekmek yerine bomba üzerine indiren insanların yolunu istemiyoruz. Irak'ta, Çeçenistan'da, Keşmir'de, dünyanın bilmem neresinde insanlara zulmeden zalimlerin yolunu istemiyoruz diyoruz. Bunu İmam Efendi okuduğunda ve la top dediğinde cemaat amin diyoruz. Ya Rabbi hep beraber istiyoruz biz peygamberlerin yolunu istiyoruz diyoruz. Rabbimiz de bize diyor ki, öyle mi? İstekli samimi misiniz? Öyleyse buyurun. Fatiha suresinin hemen karşısındaki sure-i celile. Elif, la, mim, kitap Doğru olmak, doğru yolda yürümek istiyorsanız, işte kılavuz kitabınız Kur'an'dır, bu kitaptır diyor Allah Celle Celaluhu. O kitabı anlamaya Anladığımızı yaşamaya gayret göstereceğiz. Bizim bu derslerimizde Kur'an'ı anlamaya yönelik tefsir dersleridir. Dinlediniz. Teşekkür ederim. Günümüz hayırlı olsun efendim.